Sevgili izleyenlerimiz kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Efendim Malatya'dan Adem Caner bayanlar tek başına hacca ve ümreye gidebilir mi? Evet. Bunun için Allah'ın emrine bakmak gerekir. Allah ayet-i kerime Kabe'ye orayı ziyaret etmek için oraya yol bulabilen herkese, bütün insanlara orayı ziyaret etmek Allah'ın insanlar üzerindeki hakkıdır dedi. Ayrım yapmadan davet etti. İnsanlar dedi. Hatta müminler bile demedi. insanlar. Neden Allah böyle buyuruyor? Bir muradi vardır. Gelsin ona ikramda bulunacağım. Ona kulluğu öğreteceğim. Kul olanların nasıl olduğunu göstereceğim. Hayatı nasıl yaşamaları gerektiğini öğreteceğim. Evet. Herhangi bir konuda Allah'ın emri varsa bu durumda ona herhangi bir şekilde mazeret üretilmez. Ama Resulullah Efendimiz mesela Herhangi bir konuda eğer yasak koyuyorsa o yasayı kaldırma yetkisi de vardır. Haram kılma ya da helal kılma yetkisi yoktur ama yasak koyma, yasayı kaldırma yetkisi vardır. Neye göre? Şartlara göre, durumlara göre. Bunun içinde daha önce yayan ya da hayvanlarla günlerce, bazen aylarca Yolculuk yapıldığı için, bir kadının herhangi bir yakını olmadan gitmesi uygun değildir, dedi. O şart şu anda geçerli midir? O şart şu anda geçerli değildir. Üç, onun için bütün kadınlar, evet yanında tanıdığı biri olması şartıyla, arkadaşı, bir yakını, tanıdık bir yakının olması yeterlidir. Şundaki şartlar evet böyledir. Onun için herhangi bir sorun olmaz ve mutlaka o yolu aşmak gerekiyor. Evet bütün evet kadınlar yanında mahremi olmadan da şartlar öyle gerektiği için hac yapabilir, umre yapabilir, yapmalıdır. Yol sonuna kadar açıktır. Bu nimetten, Allah'ın bu emrinden mahrum kalmamalıdır. Bunu kazanmalıdır. Yoksa geçmişte verilmiş bir şartlara göre verilmiş bir emri şimdi uygulamak doğru değildir. Şartlara göredir çünkü. Allah'ın emri oraya gitmektir. Kadın olsun, erkek olsun, bütün insanlar üzerindeki hakkıdır dedi. Bunun için yol bulabilen, imkanı olan, bütün imkanları kullanıp gel dedi Allah. Bu durumda imkan vardır. Herhangi bir sorun yaşanmaksızın imkan vardır. Söylemiştim. Uçakı burada biliyorsun. İki saat sonra, üç saat sonra orada iniyorsun. Yolculuğun herhangi bir zorluğu yoktur. Onun için orada ibadetini yapar. Hac ibadetini, ömre ibadetini yapar. Tekrar arkadaşlarıyla aynı yolculuğu yapar, geri döner. Onun için herhangi bir mahsulü olmaz, yapılmalıdır. Yapılması gerekir. Evet. Efendim denimiz Allah sevdiği kullarına musibet verir diyorlar. Bir de güzel bir ayet var bunun tam tersi. Size bir iyilik gelirse Allah'tan, bir kötülük gelirse nefsinizden. Bunu nasıl ayırt edeceğiz? Allah sizden razı olsun, Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Bunun gibi çok güzel ayetler vardır. Ayetlerin hepsi güzel, hepsi birbirinden güzel. Birinin ötekini üstünlüğü yoktur. Bir şeyi anlamaya çalıştığımızda bütün ayetleri yan yana koyup öyle anlamamız gerekir. Tek bir ayetle işi anlamaya çalıştığımızda bir şey anlamamış oluruz. Allah'ın adeti öyledir. Bir şeyi anlatırken başka ayetlerde evet, onun gereğini anlatır. Başka türlü anlatır ki hepsini yan yana koyalım, aklımızı kullanalım ve Rabbimizi anlamaya çalışalım. Mesela Allah öyle buyurdu bir de, siz biz iman ettik dedikten sonra, sizi, imanınızı öyle kabul edeceğimizi mi sandınız? Sizi imtihana tabi tutmadan, imtihana tabi tutarız. İmtihan, nefsimizin yaptıklarından dolayı değildir. İmtihan, kazanma imkanıdır. Sıkıntıyı, musibeti kazanma imkanı olarak görmek gerekir. Eğer bizim kendi sadece bu ayeti okuyup, yanlış yapmışız, onun için bu başımıza geliyor diyorsak, bu durumda peygamberler hangi yanlışı yaptı ki en büyük sıkıntıyı onlar yaşadı? Bir de Buradan böyle anlamak gerekir. Dolayısıyla, evet, bir kendi ellerimizle yaptığımız yanlışlar vardır. Onun cezasını çekeceğiz. O cezadır. Ceza da onun rahmetindendir. Dünyada temizlenmemiz içindir. O suçun, yanlışın cezası ahirete kalmasın diyedir. Bu da onun rahmetidir. Aynı şekilde bizim bilmediğimiz Yanlışlarımız vardır. Allah ile aramıza koyduğumuz perdeler vardır. Hatta bu perdeler küfür perdesidir, şirk perdesidir, haberimiz bile yoktur. İşte Allah o perdeleri kaldırmak için, aralamak için evet musibet verir, bela verir. Kul arziyetini anlar, Rabbine boynunu büker. Allah bir şey öğretir ona. Evet o da bunu anlamış olur. Kendi eliyle bir şey yapmamış. Kendi eliyle yaptığın cezası ayrı, bir de imtihan olarak verdikleri ayrıdır. Ama her halükarda kul için ikisi de rahmettir. Kulum seni seviyorum demektir bu. Seni seviyorum, hadi kendini düzelt, hadi şu yanlışı bırak. Şu işlediğin yanlışın cezası, evet budur. Gönlüne leke gelmiştir, perde gelmiştir, evet Allah onu temizliyor. Bir daha o yanlışı işlemesin diye uyarıyor, ikaz ediyor. Bunu anlasın diyedir. Bütün mesele doğru anlamaktır. Rabbimizi doğru anlamaktır. Yoksa sadece böyle bir şeye bakıp onu anlamak mümkün değildir ya da bir ayetten onu anlamak mümkün değildir. Evet. Bir Allah'ın takdiriyle gelenler vardır ki orada bizim hiçbir müdahalemiz yoktur, hiçbir gücümüz yoktur. Elimizden de bir şey gelmiyor. Bu Allah kulunu imtihana tabi tuttu ikram etmeyi diledi kazansın diye bir de kendi ellerimizle yaptığımızın karşılığı vardır o da kendi nefsimizden dolayıdır evet efendim kütahya'dan ayşe dizlerim ağrıyor secdeye giderken dizlerimi kıvıramadığım için secdede secde kısmını sandalyede secdeyi yapıyorum bana gayrimüslimler sandalyede namaz kılarlar diyorlar. Öyle namaz olmaz diyorlar. Bunda bir sakınca var mı? Hocamız bizi aydınlat aydınlatır mı? Allah razı olsun. Bir kul mazereti vardır. Dolayısıyla ayakta oturarak ya da namaz kılamıyor. Herhangi bir şeyin üzerinde oturup namaz kılıyor. Böyle bir kula Nasıl yani bu, bunu Yahudiler yapıyor, Hristiyan yapıyor denebilir? Böyle bir şey olur mu? Haşa! Nasıl rahat ediyorsa, gönlü nasıl ayaklarıyla, dizleriyle meşgul olmuyorsa öyle kılması gerekir. Bu sandalye olur, bu kürsüye olur, bu sehpa olur. Her ne olursa olsun o fark etmiyor. Namaz, Allah'ın huzurunda durmaktır. Allah'ın huzurunda dururken gönlünün başka şeylerle, evet başka ağıran yerleriyle meşgul olmaması gerekir. Evet, Onun için rahatlıkla sandalyede kalabilir, kanepede kalabilir, kürsüde kalabilir, koltukta kalabilir, hiç fark etmiyor. Bütün mesele Allah'ın huzurunda evet, durmaktır. Nasıl ki herhangi bir sorun sıkıntı olduğunda, bir tehlike olduğunda Allah ne buyurdu ayet-i kerimede binek üzerinde ya da yürüyerek namaz kalabilirsiniz dedi. Binek üzerinde ya da yürüyerek. Şartlar onu gerektiriyor. Evet, böyle konuşmak edebe aykırıdır. Bir, yani Allah'ı bilmeden konuşmaktır. Namazı bilmeden konuşmaktır. Allah ne burada ayet-i kerimede? Allah sizin için zorluk dilemez, kolaylık diler. Kolaylık dilemek yerine bu zorluk dilemektir. Allah'a ters düşmektir. Allah'ın ayetine ters düşmektir. Allah, Rıstu'lu Efendimiz zorlaştırmayın, kolaylaştırın dedi. Nefret ettirmeyin, sevdirin dedi. Bu zorlaştırmaktır. Bu kul ibadetini yapıyor, onu sıkıntıya koymaktır. Bu yakışmıyor. Evet, böyle nefsimize göre değil. Kendimize göre değil. Allah adına konuşuyorsun. Bu başka bir şey değildir. Eğer bilmiyorsan konuşmayalım. Allah bunun hesabını sorar. Neden böyle söyledin? Neye göre söyledin? Ya Rabbi, senin muradın böyledir. Diyemiyorsan konuşma yani. Bunu hesabını veremezsin. Evet. Kardeşimiz istediği gibi, istediği şekilde istediği sandalyede, kürsüde oturur, namazını kılar. Allah kabul etsin inşallah. Allah razı olsun. Efendim İstanbul'dan hikmet. Selamun aleyküm hocam. Senin elinden, ayaklarından öpüyorum. Bize dua edin. Allah razı olsun. İnşallah. Ellerimizle, ayaklarımızda Allah yolunda evet, çalışır. Her birimiz o ellerimizle, ayaklarımızla, gönlümüzle, çabamızla, gayretimizle kazandıklarımızın karşılığını göreceğiz inşallah. Allah kardeşimizden razı olsun. Efendim Antalya'dan Serhat Erdoğanlı. Biz insanlar öldüğümüzde Allahü Teala tarafından <gülüyor> cennet ve cehennemi görüyor muyuz? Yoksa kıyamet gününe kadar sonra mı göreceğiz? Teşekkürler. Demişim. Biri öldü günde evet Resulullah Efendimiz öyle buyurdu. Allah onu huzura alır. Aynı şekilde Allah ayeti kerimede öldüğünüzde varacağınız yer Allah'ın huzurudur buyurdu. Allah bizi huzura alır. Huzura aldıkları cennetliktir. Cennetle müjdelenir. Dolayısıyla cennete şahit olur. Müşahade eder. Evet cennete girmez ama cennete şahit olur. Görür yani. Huzura alırmayanlar da cehennemi görür. Onlar da cehenneme şahit olur. Gidecekleri yere şahit olurlar. Herkes gideceği yeri görür. Dünyada ölmeden önce de ölürken de Gene evet, bununla ya cennetle ya cehennemle ya da Allah'a yakınlıkla müjdelenir. Buna beraber bir de Allah yolunda ölenler vardır. Allah onları ölü demedi, demeyin dedi. Onlar Allah katında rızıklanırlar. Siz bilmezsiniz. Onlar diridir. Allah biliyor onu. Siz onun onun şuuruna varamazsınız dedi. Allah yolunda ölenler. Ölmekle öldürülmek aynı şeydir. Eğer biri Allah yolunda çabasını, gayretini sarf ediyorsa, Allah'a koşuyorsa, o Allah yolundadır. Hangi halde ölürse ölsün, evet, şehit ona denir. Hayati imanına, kulluğuna şahitlik ediyor. Dolayısıyla Allah onlara farklı bir muamelede bulunur. Onların bulunduğu yerde daha farklı, daha ayrıdır. Bu, ruh itibariyle böyledir. O'nun gönlü, maneviyati ya da nefsi ruha elbise olur. Evet. Efendim Biz izleyicimiz, Allah'ım senin dostun olmak istiyorum. Ne olursa olsun Rabbim benim de kalbime ulaş. Amin. Evet. Tabii ki kardeşimiz bunu bilmeden söylüyor. Rabbim benim kalbime ulaş demek. Allah zaten kulunun kalbine tecelli ediyor. Allah ayet-i kerimede Allah kişiyle kalbi arasına tecelli eder. Girer dedi. Zaten o senin kalbine tecelli etmiş. O seninle beraberdir. Mesele senin kendi kalbinle beraber olmandır. Kendi kendinle beraber olmandır. Allah tecelli ediyor. Sen onunla beraber olamadınsa ondan ayrı düşmüşsün, onu kaybetmiş oluyorsun. Allah'a bana uğraş demek doğru değildir. Ne demek lazım? Benim kendime uğraşmam lazım. Benim bana tecelli eden Rabbime vasıl olmam lazım. Kavuşmam lazım deyip o çabayı, o gayreti sarf etmen lazım. Bu öyle kendiliğinden bir duayla, bir istekle olacak şeyler değildir bunlar. Bu bir yolculuğu gerektirir. Yani kendinden kendine, kendinden gönlüne, hakikatine, Allah'ın sana nefrettiği ruha bir yolculuk yapman gerekir. Yoksa kendini kandırmış olursun. Ben böyle söyledim, böyle oldu. Böyle bir şey olmaz. Bu hem de bütün hayatı kapsayan bir yolculuktur. Son nefese kadar kulluk devam eder ve bu yolculuk devam eder. Etmelidir. Evet, bize düşen kendi kendimizle, gönlümüzle, kalbimizle beraber olursak orada Rabbimizi bulacağız. Kendi gönlümüzü dinlediğimizde, kalbimizi dinlediğimizde bu durumda Allah'ın oraya Hayrı, hakikati, güzelliği vahy ettiğini işiteceğiz. Gönlümüz işitecek. Bunu fark edeceğiz. Rabbimizin bizimle konuştuğunu fark edeceğiz. Bizi güzelliğe, hayra davet ettiğini evet. Bütün şiddetiyle tadacağız. Bütün şiddetiyle ben senin Rabbinim, sen de benim kulumsun hitabını işite işiteceğiz. Ben senin Rabbin değil miyim? Hitabını işiteceğiz. Bize de düşen o hitaba evet bela demektir. Yoksa ya Rabbi şunu şöyle yap. Allah yapıyor. Allah kalbimize tecelli ediyor. Kişiyle kalbi arasına tecelli ediyor. Evet. Bize düşen kalbimizde beraber olmaktır. Gerekeni yapmaktır. Evet. Efendim Bursa'dan, Nur'dan Ardınçlı Esma-ül Hüsna ve <gülüyor> Söz Hakkı programınızla birlikte bir de Vustat Yolculuğu programınızda, programınızı da yayınla, yayınlarsanız, yayınlasanız böylelikle haftada 3 gün sizi görelim diye izleyelim istemiştik. Bizi kırmayıp Vustat Yolculuğu programınızı yayınlattığınız için size çok teşekkür ederim efendim. Biz Bursa'dan sizi takip eden, sizi dinleyen bir grubuz. Allah sizden razı olsun, güç ve kuvvet versin inşallah. Amin. Amin. Allah hem Nur'dan kardeşimize hem oradaki kardeşlerimize nimetin en güzelini, en büyüğünü ikram etsin inşallah. Kardeşlerimize selam olsun. İnşallah hep beraber yürüyüp hep beraber kazanacağız inşallah. Evet. Efendim İstanbul'dan Cuma hayır. Hocam ellerinizden öpüyorum, sizi severek izliyorum. Bize dua etseniz çok sevinirim. Allah razı olsun. En büyük dua Allah razı olsun duasıdır. Allah'ın senden razı olsun. Sen Allah'tan razı ol. Duasıdır. Allah'ın bizden razı olması için önce bizim Rabbimizden razı olmamız gerekir. Onun her muamelesinden razı olmamız gerekir takdirinden razı olmamız gerekir. Bu durumda karşılık olarak Allah da bizden razı olur. Onun için nefisin mertebelerini geçerken de önce raziye sonra merziye gelir. Önce kul Allah'tan bütünüyle razı olur. Ondan sonra Allah'ın rızasını hak eder, Allah ondan razı olur. Allah kendisinden razı olsun isteyenler mutlaka Rabbinden razı olmak için Rab'bini anlamaya, tanımaya çalışmalıdır. Rabbinin vahyini anlamaya, evet, onu yaşamaya çalışmalıdır. İnşallah hep beraber öyle yapacağız. Efendim Elazığ'dan Necdet Turan. Selamünaleyküm efendim. Alan selamı sizin ve bütün kardeşlerimizin üzerine olsun. Bir sorum olacaktı. Hristiyanlık ve Yahudilik dinlerinin olmadığını düşünüyorum. Çünkü onlar kendi peygamberlerine tabi olmadıkları için dini kendilerine göre yorumladılar. Bu konu hakkında açıklama getirirseniz çok sevinirim. Çok teşekkür ediyorum efendim. Allah razı olsun. Hristiyanlık ve Yahudilik dinlerinin olmadığını düşünüyorum diyor kardeşimiz. Evet. Aslında doğru söylüyor. Hristiyanlık dininin asıl ismi Evet, Musevilerdir. İsevilerdir, Yahudilik dininin asıl ismi de Musevilerdir. Hz. Musa'ya iman edip ona tabi olanlardır. Yahudiler, Hristiyanlar da Hz. İsa'ya evet, iman edip ona tabi olanlardır. Yahudi ve Hristiyanlık ismini daha sonra onlar kendilerine vermiş. Evet, dinlerini tahrif ettiler. Dolayısıyla bu ismi onlar kendilerine vermiş. Bununla beraber bütün dinler İslam'dır. Bütün peygamberler İslam'ın peygamberleridir. Aynı şekilde Resulullah Efendimiz de İslam'ın peygamberidir. Evet. Ne burada ayet kerimede? Müminler Allah'a, Resulüne iman eder, ona indirilene iman eder. Allah'ın Resulleri arasında fark gözetmezler. Onun için Resullere iman vardır. Dolayısıyla getirdiği hepsinin getirdiği din İslam dinidir, hak dindir. Bütün kitaplar haktır. Haktandır. Ama tahrif edilmiş, değişmiş. Değiştirmişler. Allah da son peygamberini göndermiştir. Dolayısıyla kendinden önceki bütün kitapları da nesetmiştir, hükümsüz bırakmıştır. Kendi peygamberlerine, kitaplarına iman edenler Allah'ın son olarak gönderdiği hem peygambere hem ona indirilerine iman ederler. İman edenler öyle iman ettiler. Etmeyenler de kendi peygamberlerine, kitaplarına iman etmedikleri için iman etmediler. Allah öyle buyurdu. Onlar biliyor. Onlar seni tanıyor. Kendi çocuklarını tanır gibi seni tanıyor. Senin Allah'ın Resulü olduğunu biliyor. Allah'ın ayetleri onlara okunduğunda iman edenler onun Allah'tan Allah'ın indirdiğini, Allah'ın vahyi olduğunu biliyor ve hemen ağlayarak secdeye kapanırlar, iman ederler. Gerisi, gerisi kendine din üretmiş. Allah'ın onlara indirdiği kitabı okumamış, anlamamış, ciddiye almamış. Kulaktan dolma bir bilgiyle inkar ediyor. Evet. Bunu böyle anlamak lazım inşallah. Efendim bizlecimiz selamünaleyküm Aleyküm Hocam. İyi akşamlar, hayırlı yayınlar. Ben Ayşe, kız kardeşim Fatma ile beraber seni her hafta izliyoruz. Allah senden razı olsun, senden çok feyz alıyoruz. Biz ümreye gittik, bir daha gitmek istiyoruz. Dua eder misiniz? Allah razı olsun. Allah'ım kardeşlerimize hem gelemeyen kardeşlerimize ümreyi nasip eder, ikram eder. Oraya gidenler Allah'ın kendisine neyi ikram ettiğini anlar. Bunu tadar. Gelirken gönlünü orada bırakıyor. Artık oradan kopamıyor. Bunun bir sebebi olmalı. Onun için orası cennetten bir köşe diyoruz. Cennetten bir köşe. Cennete gidenler gönlünü cennete bırakır gelir. Neden cennetten bir köşe? Orayı cennet yapan şey nedir? Önce Allah'ın oraya tecellisi farklıdır. Tecellisi farklıdır, Buna beraber oraya davet ediyor. Gel ikram edeceğim diyor. Neyi ikram ediyor? Sevap değil. İman ikram ediyor. İman. Aşkı, muhabbeti ikram ediyor. Nasıl anlıyoruz onu? Bir daha oraya gitmek istiyorsa bir aşk vardır. Bir muhabbet vardır. Orada bir şeyi tatmış. Belki bunu izah bile edemez. Ne olduğunu izah edemeyebilir. Neden bu böyledir? Çünkü oraya gelenler gönül itibariyle Rabbinin davetini icabet etmiş. Tövbe halindedir, istiğfar halindedir bir kısmı. Bir kısmı hamd halinde, şükür halindedir. Bir kısmı tevhid halindedir. Her biri kulluğunu yapıyor. Evet. Her bir insanın böyle kullukla meşgul olduğu bir yer cennettir cennetten bir köşedir. Cennetin evet, kokusu geliyor oradan. Bu koku evet, o gönüllerden geliyor. Allah gönüllere tecelli ediyor. Bir de Allah bir gönüle tecelli ettiğinde orada diyelim ki yüz kişi varsa o gönülden o hepsine gider. Ama binlerce insan bir anda Allah'a dönmüş ve Allah her birinin gönlüne rahmetiyle, afiyle, mağfiretiyle o güzelliğiyle tecelli ediyorsa, muhabbetiyle tecelli ediyorsa evet, orada insan aşka, muhabbete, rahmete, mağfirete gark oluyor. Dolayısıyla o tadı tadıyor. Mutlaka gitmek lazım. Gidemeyenler mutlaka gitmelidir. Allah'ın davetine icabet etmelidir. Evet, bir sefer hacı, ömreyi hakikatiyle anlarsa o bütün ömrü boyunca kul olması için onu ayakta tutar, onu yürütür. Onun için. Aynı zamanda hacca farz, ömreye Sünnet demek kesinlikle yanlıştır. Allah hem hacca davet ediyor, hem ömreye davet ediyor. Hac ve ömre diyor. İkisi de farz. Eğer zamana den gelirse hac olur, den getirebilirse ömre olur. Evet, bunu böyle anlamak gerekir. Onun için böyle bekleyelim, hac vakti gelsin, gidelim. Değil. Hac da farz, ömre de farz. Allah ikisini ayrı ayrı zikrediyor çünkü. Hacca ve umreye. Evet. Efendim Nevin Yaşar 4 yıl önce MPL TV'de İmam İskender Ali Mihr ve Abdulcebbar Hoca'dan telefonla tövbe aldım. Güzel güzel gidiyordu ve çevremdekiler duyunca İskender Hoca'nın hakkında çok şeyler söylediler. Sonra yavaş yavaş zikrim azaldı. Sonra onların verdiği zikri bıraktım. Zamanla içimde bir boşluk hissettim. Şimdi ise namaz kılamıyorum. Bana yardımcı olursanız çok sevinirim. Sizi kanal gezerken Allah'ın karşıma çıkardığına inanıyorum. Demiş efendim. Evet. Şahıslar, cemaatler önemli değil. Önemli olan insanı kazanmasıdır. Bir yerde biri <gülüyor> Allah diyor ve bir şeyler kazanmaya çalışıyor. Ne diyor? İnsanlar onların hakkında konuştu. Konuştu. Yanlış şeyler söylediler. Onların yanlış da olduğunu söylediler veya Sonra zikirden soğudum. Şimdi namaz kılamıyorum." dedi. Kim buna sebep oldu? Konuşanlar. Eleştirenler. Kötüleyenler. Bir insanın Allah demesine mani oldular. Öyle ki namaz kılamayacak hale getirdiler. Konuşmak kolaydır öyle. Dilin kemiği yok. Ama karşısındakinin konuştuğundan fayda mı görecek, zarar mı görecek, bunun hesabını yapamıyor. Gönlün hesabını yapamıyor. Bu bir felaket. Bir zahiri olarak diri olmak, ölmek vardır. Bir manevi olarak diri olup ölmek vardır. Kim bir insanı öldürürse bütün insanlığı öldürmüş gibidir. Kim bir insanı diriltirse bütün insanlığı diriltmiş gibidir buyurdu Allah ayet-i kerimede. Manevi olarak zahiri olarak ölümü dirilmeyi biliyoruz ama bir de manevi ölüm ve dirilme vardır. İnsan insanı nasıl diriltir? Manevi olarak diriltir. Eğer biri Allah'a döndüyse, Allah dediyse seni seviyorum ya Rabbi dediyse o dirildi. Ama birileri bundan alıkoyduysa, o Allah diyemediyse, seni seviyorum ya Rabbi diyemediyse, secde edemediyse onu da öldürdün. Bunu öldürmekle, bütün insanlığı öldürmüş gibi oldun. Ne yaptı bunu? Kim yaptı bunu? Dilini hakim olamadı. Gönlündekini söylüyor. Yani kim, kimin hakkında da konuştun. Sen orada mıydın? Hayır. Sen gördün mü? Hayır. Nasıl böyle konuşuyorsun? Senin bu konuştuğun iftira olmuyor mu? İftira oluyor. Kime olursa olsun o fark etmiyor. Görüyoruz. Evet Böyle alimlerimiz birbiri hakkında öyle konuşuyor. Bir kelimesini alıp küfürle itham ediyor. Sırat-ı müstakimden çıkmış diyor. Zıddıklıkla itham ediyor. Bu yakışıyor mu? Bu bir mümine yakışan hal değildir. Bir mümine yakışan tavır değildir. Bize düşen birbirimizi diriltmektir, öldürmek değildir o onun hakkında konuşuyor. Onunla beraber olanların gönlü bozuluyor. Kaybediyor. Öteki onun hakkında konuşuyor. Aynı şey oluyor. Yani bu manevi olarak birbiriyle savaşıp Allah'ın kullarını öldürmektir. Manevi olarak öldürmektir. Bundan daha tehlikeli bir şey var mıdır? Manevi olarak bu gerçekleşince ne olur? Kardeşlik biter. Beraberlik bitti. Mümin kardeşliği bitti. Savaş başlamıştır. Zaten zahiri olarak Manevi savaş olmadan zahiri savaş olmaz. Önce manevi savaşı şeytan yaptırıyor. Zaten artık kin olmuş, nefret olmuş. Birbirlerine karşı evet, düşmanlık olmuş. Sonra onu böyle zahire döktürüp birbirine öldürtür onu. İblisin yaptığı böyledir. İşi böyle yapıyor zaten. O bir başlangıç. Ama işin temeli özü orada. Allah buyurmadı mı? Birbirinizi eleştirmeyin demedi mi? Çekiştirmeyin demedi mi? Gıybet etmeyin demedi mi? Laf taşımayın demedi mi? Dedi. Ölü kardeşinizin etini yemeyin demedi mi? Bununla beraber böyle delikodi, gıybet, iftira, söz taşımak, adam öldürmekten daha beterdir demedi mi? Öldürtüyorsun çünkü. Manevi olarak öldürüyorsun, öldürtüyorsun. Sonra zahir olarak senin o ektiğin kin, nefret, kana dönüşüyor. Mümin böyle olmamalıdır. Ha, sen eğer ona yardım etmek istiyorsun, bu durumda önce ona bir yol göstermen gerekir. Yol. Yolu göstereceksin. Yolu o tercih edecek. O yoldan çıktığında diğer yola yolda yürüyecek. Sen yol göstermedin. Çık buradan dedin. Boşluğa düşürdün onu. Onu öldürdün. Hangi hakla yaptın bunu? Neden yapıyorsun öyle ya da? Ağızdan çıkan her kelimeye hesap vardır buyurdu. Evet, Resulullah Efendimiz her kelimeye hesap var. Neden söyledin? Niye söyledin? Ben onun için hayrı diledim. Hayır böyle dilenmez. Sen kendin hayırda değilsin ki sen kendin şerrin tam ortasındasın. Evet. Bunun için kardeşimizin şöyle bakması gerekir. Her işte bir hayır vardır. Yaşadığımız sıkıntıyı evet yaşamışız. Bu bizim için ders olsun, ibret olsun. Bir daha Allah diyelim, bir daha Rabbim Allah'tır diyelim. Evet, yola girelim inşallah, beraber yürüyelim inşallah.